Denen kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak kulunun cennete hazırlanmasını arzu ediyor. Cennette kulunu Cenab-ı Hak ağırlayacak. Yani kulun da kalben ona hazırlanmasını arzu ediyor. Kur'an-ı Kerim'de iş dünyamıza hitap var. 250 küsür yerde iş dünyamıza hitap var. Bu hitap takva olarak geliyor takva olarak bir takva sahibi olabilmemiz muhtelif kalıplarda 250 küsur yerde Cenab-ı Hak o talimatı veriyor. İtikatta, ibadette, muamelatta yani hayatın her safhasında her nefeste takva sahibi olabilmemizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Takva lügatta kaçınmak, korunmak, varlığı her türlü fenalıklardan himaye etmek manasını Esas istilah ise takva, Allah'ın himayesine girme. Yasaklardan kaçınmak suretiyle, emirlerini koşmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın himayesine girme. Allah'a sığınma, azabından korkarak rahmetinin gölgesine girmeye gayret etme. Takva. Tabi bunun içinde nefsani arzuların köreltilmesi, ruhani istidatların inkişaf edilmesi. Diğer bir ifadeyle, Kur'an ve sünnetin hayatın her safhasına intikal ettirebilme. Bir diğer bir ifadeyle dini hükümleri bir heyecan, bir vecd, bir istirak içinde ifade edebilme. Diğer bir ifadeyle iç alemimizin terbiye edilmesi, ibadetlerimizin, muamelatımızın bir lezzet haline gelmesi, imanımızın bir lezzet haline gelmesi. Diğer bir ifadeyle takva, kulun Rabbiyle kalpte buluşması. Yani cemali sıfatların kalpte tecelli etmesi, Kulun Cenab-ı Hak'ı araması, her halde, her nefeste, her davranışta Allah rızasını araması. Kulun ibadette, yaptığı kusurlarda samimi olması, dil ile kalbi müşterek bir halde, devamlı bir istiğfar halde olması. Takva üç derece, avamda takva, yasaklardan kaçmak, Emirlere koşmak heyecan içinde, bir vecd içinde. Havas'ta takva ise, bu takvanın en yüksekleri ise, Cenab-ı Hakla beraberlik duygusunu taşıyabilmek. Cenab-ı Min Hablil Verit Şahdamından daha yakın olduğunu bildiriyor. Mühüm ve mahkum eyinah kün'tün buyur. Nereye gitseniz bizimle beraber oldun Cenab-ı Hak bildiriyor. Bizimle de Cenab ı Hakla beraber olmamız. sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zorluklarda ve bollukta müttaki ol buyuruyor. Hayat metcezirler içinde zaman zaman zorluklar, zaman zaman bolluklar, kolaylıklar, zaman zaman ızdıraplar, dramlar, zaman zaman sururlar, herhalde müttaki ol buyuruluyor. Yani varlık anında Cenab-ı Hakk'a bir şımarma, kendine bir e, ehemmiyet izafe etme yok daima bir Cenab-ı Hakk'a şükür halinde, Cenab-ı Hakk lütfunun bir hamdi içinde bulunabilmek, zorluk zamanlarında bir sabır halinde olabilmek, Cenab-ı Hakk'a teslim olun bu hakkında hayırdır diyebilmek. Efendimiz zorlukta ve boldu müttaki ol buyuruyor. Ayet-i kerimede Maide Sünnesinde, ey iman edenler Allah'ta itikâidir, takva sahibi olun. Ona yakınlık sebeplerini araştırın. Onun yolunu cihat ederek felaha erin. Onun mücadele edin buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hakk'a yakınlık sebepleri. asıl kalbi muhabbetle dolması, Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında korkunun artması. Okulan takva ayetlerinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim büyük bir lütuf kaynağı Cenab-ı Hak Er-Rahman, Alemel Kur'an, Halakal insan Alemehül Beyan buyuruluyor. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı yarattı. Yani insan yaratılmasının sebebi dinle, Kur'an'la hayat bulması. Cenab-ı Hak hüden buyuruluyor. Takva sahipleri için Kur'an bir rehberdir. Ne kadar takvaya erilirse kalpte Kur'an'ın derinliklerine mecralar açılmaya başlar. Duygular zarifleşir, incelir. Nefsani arzular uzaklaşır. Diğer okunan ayette Cenab-ı Bizim ne üzerine dünyada çok ehimmiyet verilir, ne üzerine yoğunlaşacağız? Esas istikbal nedir? Dünya bir sonsuzluk yani bir damla. Yani zaman olarak ayetlerde illa duha duhaha buyuruyor, bir akşam karanlığı veya da bir seher vakti dünya. Kıyametten dünyaya bakışımız. Demek ki bir okyanusun karşısında dünya ömrü bir damla ve bu bir damla olan bu ömürde bir yoğunlaşma istiyor Cenab-ı Hak bizden nerede yoğunlaşma takva özellikle bir yoğunlaşma istiyor ne kadar bir yoğunlaşma istiyor Allah'ın azametine yaraşır şekilde takva sahibi olun yani Cenab-ı Hak'a yaklaşma bütün gücünüzü kullanın ibadette muamelatta her şeyde bütün gücünü kullanın ondan sonra ve la temutunne illa ve müslümün ancak müslümanlar olarak can verin bir garanti yok Dünyada bir, dünyevi apoletlerde bir mevkiye çıkarsın, doktor olursun, vesaire olsun, profesör olursun, o, o unvanla gidersin, Ö ömür boyu devam eder. Fakat manevi hayatta o yok. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Son anda ayakları kayanları bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Bir bağlum Bavra'yı bildiriyor, bir Karun'u bildiriyor. Yine Hicri suresinin sonunda, ölüm gelene kadar, yakın gelene kulluk içinde bir takva halinde bulunmamız Cenab-ı Hak arzu ediyor. Cenab-ı Hak cennete girmesini arzu ediyor. Ve bu da bir fedakarlık istiyor. Çünkü nefse karşı, iblise karşı bir mukamet icap ediyor. Diğer okunan ayette Cenab-ı Hak mümine iyilik ve takva üzerine yardımlaşın buyuruluyor. Ya yani birbirimizi daima hayra teşvik etmek, ve takva üzerine yardımlaşma, hayatın her safasında, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın buyur. Demek katliki buru kalkacak, bürl mümin affedici olacak. Cerrab bak Allah'ın affetmesini istemez misiniz buyuruyor. İstiyorsak Allah'ın bizi affetmesin, biz de affedelim. Hiçbir mümin kardeşle aramızda bir en ufak bir buru depi soğukluk olmayacak. Allah'tan korkun, ittika edin. Çünkü Allah'ın azabı çetindir buyuruyor. Yine diğer bir ayette Cenab-ı Hak, Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz yasak meyveyi yaklaştılar. Bir zelle işlediler. Bunun üzerine belki cennette o zaman kimse yoktu ama üstleri açıldı. Açılıp hemen bir yapraklara örtünmeye çalıştılar. Cenab-ı Hak sizin mahrem yer yani örtecek, giysi, süsleyecek elbise yarattık buyuruyor. Fakat bunların en hayırlısı takva elbisesidir buyuruyor. Yani mahfiyet. Kalbin Cenabak'ta beraberliği. Ve bunlar Allah'ın ayetlerindendir buyuruluyor. Yine Cenabak nasıl kalbi muhafaza edeceğiz? Nasıl vücudu soğuktan muhafaza ediyoruz? Şimdi giysilerimiz yazın giydiğimiz giysilerden farklı. Bedeni muhafaza ediyoruz. Mevlana'nın buyurduğu gibi beden diyor toprağa verecek kurbandır diyor. Sen diyor ruhani hayatını diyor inkişaf ettirmeye çalıştırıyor. Onu muhafaza et diyor. Ve kalbi alemine muhafaza sizin Cenab-ı iman edenler Allah'tan ittikadin takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Demek ki insan bir de üns kelimesinden geliyor. Demek ki ünsiyetimizi kimlerle yapacağımız, bunun bir şuuru içinde bulunabilme, idrak içinde bulunabilme. Kurban bayramı geçirdik. Yine bir kurban kestik vesaire. cenab orada bir ikaz yine. Elbette kurbanları ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır ancak o sizin takvarnız Allah'a ulaşır. Hep iç aleme hitap. Gönül alemine. Yine Cenab-ı Hak, sizi biz doğrusu bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanışmanızı size kavimlere ayırdık. Muhakkak Allah yani en değerli, en üstün olanı en çok takva sahibi olunuzdur buyuruyor. Her kavimde iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. İyi insan olarak kimler iyi insandır her kavimde? Takva sahipleri. Onun için kimsenin bir rüçhaneti yok. Zeyt radıyallahu anh bir köleydi o kumandan oldu muhtarbinde. Onun oğlu Üsame o da bir köleydi. Kölenin nin oğluydu. Onu da Peygamber Efendi kumandan yaptı. Yine bu sizin en keremliniz, Allah indinde etkaküm, en takva da bir köle üzerinde, kölenin takvası üzerine indi. Yine Cenab-ı Hak fetri kullah ve yüali Allah'tan ittika edin, korkun, Allah'a sevin, Allah'a sığının, Cenab-ı Hakk'a bağlanın, Allah'a size ihtiyacınız olan her şeyi öğretir. Yani kalpte doğruya eğriye karşı ilhamlar başlar. Eşyanın iç yüzünü bir anlama şuuru başlar. İnsan bütün problemlerini Kur'an ve sünnet içinde çözer, rahatlar, huzur bulur. Çünkü insanın şerhi Kur'an'dır. Yani insanda ne varsa Kur'an'da vardır. Kur'an'da ne varsa insan da vardır. Takva da zirveleşir. Kur'an da şehir kainattır. Kainanın sayfaları çevrilir. Hikmetler açılır. Hikmetler ayan olur. Gözün görmediğini, zihinlerin ifade edemini kalpler çözer ve hikmet tecelli eder, uzaklar yakın hale gelir akılla kavrayamayan sırlar hikmetle çözülür. Keratı okuyabilmek de hikmete bağlıdır. Kendimizi okuyabilmek hikmete bağlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anha misafir gelmedi ağladı o gün. Niye ağlıyorsun ya halife dediler? Acaba bugün benimle bir masiyetim oldu ki Allah bana misafir göndermedi dedi. Abla İbn Mübarek Hazretleri bir seyahatten sonra ağladı o da. Niye ağlıyorsun dediler? Bir huysuz bir kardeşimle yolculuk yaptım, onu ben düzeltemedim, o huylarını bırakamadı. Demek ki bende ne hata var ki, o kardeşimi ben tesir edemedim. Yani daima kalp hikmet yoluna dönüyor ve kendini tahlil etmeye, vukuatı ve hadisatı tahlil etmeye başlar. Ne olacak bu? Takvalı, derinleşen bir kalp.